Beyinsiz geyik. Aslan hastalanmış, ininde yorgan döşek yatıyormuş. Candan dostu tilkiyi çağırıp demiş ki... Eğer iyileşip yaşamamı istiyorsan... ...hemen git, ormanda oturan büyük geyiği bul... ...türlü türlü diller döküp kandır onu. Pençemin altına getir. Eğer onun beyniyle ciğerlerini yersem... ...çabucak iyileşirim. Tilki hemen gitmiş, ormanda hoplayıp zıplayıp geyiği bulmuş. Gözün aydın geyik kardeş, İyi haberlerim var sana. Biliyorsun kralımız aslan benim komşumdur. Şu anda çok hasta, neredeyse kuyruğu titretecek. Kurtulmaktan umudu kesti. Kendisinden sonra kim kral olacak diye kara kara düşünüyordu. Aklına sen geldin. ''Yaban domuzunu akılsız diye, kaplanı kendini beğenmişim biri diye, ayıyı kaba diye, parsı acımasız diye istemiyor. İlle de benden sonra geyik kral olsun diye tutturdu.'' ''Geyik maşallah boylu posludur, ömrü de uzundur, boynuzlarından yılanların bile ödüp atlar.'' diyor. ''Yani senin anlayacağım, İşini iş kardeş. Kral oldum gitti. E artık müjdeme bir şeyler verirsin.'' Neyse, ben daha fazla gecikmeyeyim. Aslan beni bekliyor. Çoktandır bana tanışmaksızın hiçbir işi yapmıyor. Ee, ne de olsa bu dünyada çok şey görmüş geçirmiş biriyim. Beni dinle de sen de gel benimle. Son nefesini verirken zavallıcının yanında bulun. Bu sözleri işitince giyin koltukları kabarmış. İnanı vermiş Garip. Başına gelecekleri düşünmeden kalkmış Tilkinin peşine düşmüş. Az sonra Aslan'ın inine gelmişler. Aslan sabırsızlıkla geyiği bekliyormuş. Görür görmez üstüne atılmış. Atılmış ya yaşlılık ve hastalıktan öylesine bitkinmiş ki geyiği elinden kaçırmış. Ancak kulaklarını kanatabilmiş o kadar. Geyik durur mu can korkusuyla soluğu yine ormanda almış. Tilki aslanın beceriksizliğine çok kızmış ama belli etmemiş. Aslan üzüntüsünden yürekler acısı bir kükreme koparmış. E kolay değil elbet. Bir yandan açlık, bir yandan bitkinlik ve hastalık. Kükremesinde ne yapsın? Türkiye yine yalvar yakar olmuş. Aman tilki, yalan tilki. Ne olursa senden olur. Gözünü seveyim, ne yap yap şu geyiği yine getir bana. Benden istediğini kolay bir iş değil ama hatırın için bir daha deneyeyim. Gitmiş ormanı karış karış aramış taramış en sonunda geyiği bulmuş. Geyik oracıkta bir yerde oturmuş dinleniyormuş. Tilkiyi görünce açmış ağzını yummuş gözünü. Seni utanmaz seni seni gidi alçak yanıma yaklaşayım deme öldüğün gündür. Sen git de o krallık mazallarını başkalarına yuttur. Tilki hiç bozuntuya vermemiş. Ağzından çıkanı kulağın duysun geyik kardeş o nasıl söz öyle? ''Bu kadar korkak olduğunu rüyamda görsem inanmazdım. Bir de tutmuş en candan dostundan kuşku duyuyorsun. Aslan senin kulağından tuttuysa ölmeden önce krallık sırlarını kulağına fısıldayacaktı da ondan. Bir pençecik tırmalı işe dayanamadın.'' Aslan çok içerledi bu davranışa. ''Böylelerini istemem. Krallığımı kurta bırakacağım.'' diyor. ''Kurt gibi bir canavar bize kral olacak ha?'' ''Eyvahlar olsun gördün mü başımıza gelenleri?'' ''Yandık ki ne yandık?'' ''Kurt kral olunca yapmadığını bırakmaz bize.'' ''Etme, eyleme geyik kardeş.'' ''Beni dinle de kuzu kuzu gel benimle.'' ''Aslan sana kötülük yapmak istemedi.'' ''Yalanım varsa ne olayım?'' B ''Bilirsin ki seni çok severim.'' ''Hadi uzun etme de gidelim.'' Tilki ağzından girip burnundan çıkmış... Geyiği kandırmış. Geyik tıpış tıpış gitmiş mağaraya. Aslan bu kez avını kaçırmamış. Bir pençede geyiği yere serip yemeye başlamış. Aslan karnını doyura dursun. Tilki de az ötede onu seyrediyormuş. Bir ara geyiğin beyni yere yuvarlanmış. Tilki durur mu? Beyni kaptığı gibi gövdeye indirivermiş. Aslan etlerin arasında geyin beynini aramış aramış bulamamış. Tilki ne olur ne olmaz diye az öteye çekilmiş demiş ki. ''Boşuna beyin filan arama, kendi ayağıyla iki kez ölümün pençesine düşen bir hayvanda beyin ne gezer?''